Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselam ala men la nebiye Ba'de tedvinu hazel fenni. Kolay bir ders hızlı bir şekilde geçeceğiz Ölüm ve doğum tarihlerini Uzun uzun okumaya gerek duymayacağız Tek tek işlersek iki gün sürmesin Tek derste burayı bitirelim inşallah Şimdi biz bir önceki derste Bazı kitapları gördük değil mi? Tasnifat'tan bahsettik Tasnifat'tan bahsettik Şimdi yine Bazı tasnifattan bahsedeceğiz. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz tasnifat ilmul hadis-i dirayeten ilminin konusu. Onu o ilmin kitapları değil. Tamam mı? Yani usulü'l hadis veya mustalahu hadis veya ilmul hadis bu ilmin konularından bir tanesi tasnifattır. Anladın değil mi? Bu ilmin konularından bir tanesi tasnifatlardır. Yani sen bir hadis usulü veya bir mustalah kitabı aldığın zaman içerisinde... Bazı kitaplarda vardır, bazı kitaplarda yoktur. Hadis edebiyatı başlığı altında ilk yazılan hadis kitapları, hadis kitapları yazılırken hangi metode göre tasnif edilmiş, hangi metode göre tasnif edilmemiş, bu tasnifatın eksikleri, artıları, fazlaları usulül hadis ilminin konusudur. Şimdi tedvinü hazel, hazel fenni dediğimiz mesele ise yani usulül hadisin tedvinidir. Bu bir. İki, usulül hadis... Veya usulü fıkıh gibi ilimlerde bir defa alet ilimlerinden başlayalım. Nahev ilminde nahvin bütün kaideleri vardı. Tedvinin sadece onları isimlendirmek şeklinde dönüştü. Yani Araplar harf cerden sonra kelimeyi ne yapıyorlardı? kılıyordu Ama o harfi harf cer denilmesi tedvin döneminde meydana geldi. Ve tedvin döneminde sıralama, konuların sıralaması işte nereden başlayacak, nerede bitecek, konuların tasnifi yapıldı. Bu yüzden alet ilimlerinde, nahiv ilminde böyle pek bir gayrete gerek kalmadı. Çünkü her şey derli toplu vardı. Ha, şimdi usulül fıkıh da usulül fıkhın kaideleri sahabe döneminde, tabi'in döneminde işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi döneminde uygulandı ama isimlendirme yani vacip, farz kavramı, mekruh kavramı yoktu. Usulül fıkhın tasnifinde de Aynı şekilde bu kavramlar oluşturuldu ve bu kavramların tarifleri oluşturuldu. Tabi yani şunu da iddia etmiyoruz. Nahi ilminde olduğu gibi nahi ilminin bütün konuları nahi ilmi tedbir, tedbir edilmeden önce vardı. Ama usulü fıkhın bütün konuları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde veya sahabe döneminde yoktu. Bunu da iddia etmiyoruz biz. Ancak usulü fıkh ile usulü hadis arasında şöyle bir fark var. Usulü fıkhın ıslahlar çok azdır. Usulü hadis gibi değildir. Usulü'l-Hadis bir önceki veya daha önceki derslerde söylediğimiz gibi bazı şeyleri vardı. Yani mesela Hz. Aişe Allah Ebu Hureyye rahmet etsin Resulullah onu değil bunu söyledi diyerek hadisin farklı varyantlarını veya esbab-ı önem vermenin veya hadisi Kur'an'la beraber anlamanın, Hz. Ömer şahit isteyerek isnadı kuvvetlendirmenin, muttasıl bir isnadı şahitle kuvvetlendirmek şeklinde hadis usulüne dair alabileceğimiz bazı kaideleri sahaben hayatında Görmek mümkün ancak hadis ıslahları o kadar çok ki hadis ıslahları o kadar çok ki işte hadis usulünün zorlu buradadır. Isılahlar çok ve ıslahların tarifi hep değişiyor. Hep ne yapıyor? Değişiyor. Mesela Hasan Hadis ee, mesela bir önceki derste gördük biz müstahreç hemen Hafız İbn Hacer ne getirdi? Müstahreç için şart getirdi. Şu şart olması lazım dedi yoksa olmaz dedi. İşte bu şartlar ne oluyor? Değişiyor. Bundan dolayı usulü hadis feni biraz daha zordur. Ha, şimdi tedvini hazır fen dediğimiz işte bu usulü hadis mustağul hadis ve ilmu hadis en güzeli belki de mustağul hadis'tir. Ee, bu ilmin tedvini hemen şunu söyleyeceğiz: Bu ilmin tedvininde üç kişi vardır. Bir ramahur muzi, iki hakim, üç hatib el Bu üçünden sonraki kitaplar. Bunların derlenmesi, toplanması, eklenmesi, çıkarması şekli devam etmiştir. Yani yeni bir şey ortaya koyma gereği hissedilmemiştir. Yeni konulan şeyler tezyin yani güzelleştirme babındandır bu bir. İki, ilk dönemde tedvin edilen kitaplarda iki şey için tedvin edilmiştir. Hadis usulü için değil. Asıl gaye bir, Mu'teziliğe reddiyedir. Mu'teziliğe reddiye babından derlenmiştir. Bundan dolayı bu kitaplar ilk dönemde tedvin edilen kitaplara içerik olarak baktığında sünnetin önemi ile başlar çoğu kitap. İki, hadis rivayet etme adabını bilmeyen şeyhlerin hadis meclisleri oluşturup hadis rivayet etmeleri neticesinde ortaya çıkan kusur ve sakatlıkların önüne geçmek için oluşturulmuştur. Bundan dolayı ilk dönemde tedvin edilen kitaplarda baştan sona usulü hadis değil... Çok farklı ilginç konular yani e, Megazi'de görebilirsin mesela. Allah'ın değil mesela Ramahur kitabında böyle ilginç ilginç konular hani daha sonra kendisinden sonra hiçbir kitapta rastlanılmayan konular usul kitabında rastlanmayan konular bu ilk dönemde tedvinde rastlayabilirsin. Şimdilik bunları bu kadar bileceğiz. 3. bir önceki derste yaptığımız gibi işte Ahmet bin Hanbel'in müsnedi şöyle şöyle Hümeydin'in müsnedi böyle böyle şeklinde burada bunu yapmayacağız. Niçin? Buradaki kitaplar bizzat Elini alıp bakarak tanınmak zorunda olan kitaplar. Bir talebenin burada biraz sonra bahsedeceğimiz ve bundan sonra da yani burada bahsetmeyeceğimiz daha onlarca kitabı talebe elini alıp içeriğine bakıp işte Ramahur Mizli, kaç babla bahsetmiş? 52 22 babla bahsetmiş. Bu babları ne'i şeklinde ayırmış filan filan diye bunu kendisi görmesi gerekiyor. Yoksa bizim burada talebeye bunu tanıtmaya çalışmamız, talebeye bilmediği şeyin tarifini yapmamız zihnine tam oturmayacaktır. Bundan dolayı ben burada bu kitapları uzun uzun ne yapmayacağım, tanıtmayacağım. Evlo ben sınıfı fi hada el fenni Ilmi bir tasnif olarak bu fenni ilk yapan ilmi bir tasnif olarak yani bir araya derleyen ve qa'ade qawa'idehu, tek tek yerine koyan ve asale usulehu, usullerini tasihleden yani ne yapan? usule, usullerini Anladık da tercümesini veremedik. Hüve al Ebu Muhammed'in Ramahur Muzi'yi el-müteveffâ Sene oku ve sittun. Öyle mi? Selâthemiyeh <gülüyor> Tamam fark etmez. boş ver sen. 360 ne demek? <gülüyor> Selâthemiyeh ve <gülüyor> <Sittun> değil mi? Siddîn. <gülüyor> ya sen onu boşver. <gülüyor> tamam 360. Biz bunu bu şekilde bilelim. Ama 360'ı bileceğiz tamam mı? Bak sırayla gideceğiz çünkü. Yaz kenarına 360 diye. Gör, görmen için. Kenarına 360 diye yazsın. Arka arkaya gidecek tamam mı? Ve asale usulehu. Onun usullerini e, güçlendiren yani bir temellendiren. ha temellendiren kimmiş? Hicri. 360'da vefat eden Rama Hurmuzi'dir. E, kimisi şia olduğunu iddia etmiş. Baya bir karışık hikayesi olan bir alim. Kimisi bayağı bir taan etmiş. İmam Zehebi yok öyle değil filan demiş. Bunların hayatını edebiyatta, hadis edebiyatında okuman gerek. Fî kitabî el-muhaddîsül fâsîh beynel râvî vel vâî. Evet. Ne için yazdı bu kitabını? Bu kitabını kendi bulunduğu memlekette özellikle Abbasi döneminde خَلْقُ Kur'an Fitnesinin iyice yoğunlaşmasının neticesinde hadislerin inkarına set olsun diye yazdı. Aynı zamanda önce söylediğim gibi bazı şeyhlerin bazı talebelerin hadis nakletmeleri yani hadis meclisi oluşturuyorlar ama hadis meclisi oluştururken gerekli kaidelere dikkat etmedikleri için hadis rivayetlerken bunların önüne set olsun diye. Ne yapmadı? fenin bütün konularını kapsamıyor onun bir kitabı evet. Simbe caal hakim Abu Abdullah Muhammed ibn Abdullah ibn Neysaburi şey oldu itadilen bu da olabilir. Ben yanlış karıştırmış olabilir. Hakim en de olabilir tamam mı? Ama bence Ramahruzî. Tamam ben öyle hatırlıyorum çünkü. el ve mütevaffa sene eee 405 tamam mı? 405 yazdık bak. Aradan kaç yıl geçti? 405. Fasane fi kitab fi hazel fen Bu fende bir kitap yazdım Muhtasar Ulumü Hadis mi? Kitabın ismi ben öyle hatırlıyorum. Nam yani böyle biliniyor yani ben bu şekilde biliyorum. Ancak olarak kemaqal ibnu Hajar ibnu Hajar nemin lem yehzab? Ne yapılmadı? Düzensiz. Çok düzensiz yani konu bütünlüğü yok, konuların sıralaması yok tasnifi yok. Tamam mı? arkasından simme tilahu tilah peşinden. peşinden yani onu takip etti tilavette harfleri birbirini bir, takip ediyor ya, evet el hafız abu muam ahmed bin abdullah ahmedu ibnu abdillais fahani el mutavaffas sene 430 evet fa amile ala kitabil hakimin mustahracen ne yapmış istihrac etmiş tabi bu iki kitapta konular senetlidir biliyor musun bu iki kitapta konular nedir? Senetlidir. İşte şimdi artık bu işin ustası geliyor. Kim o? Thumma ja'al Hafiz el-Hatib Abu Bekir el-Ba'dadi el-mutawaffa sene evet 433. Ve 33. Evet, tasnif kitabını fi usul el-hadis semmahu el-kifayetu fi ilmi riwayah. Ve tasnif eden fi adabir ravi kitabını semmahu el-camiu li adab şeyh ve sami. Şeyh'in ve dinleyenin nesi? Adab ile ilgili iki kitap. Bu da 463 öyle mi? Evet. Bak yaklaşık 45'er sene, 50'şer sene arayla gidiyoruz. Tamam. İşte bundan sonraki kitaplar aşağı yukarı bu üç kitabın telahisi veya genişletilmesi veya düzenlemesi şeklindedir. Tabii sadece bundan ibaret değildir. Ben bunu aldım. Bu ikisini de aldım inşallah. Ee, tabii tabii. Bunların hepsini aldım ben. Sadece baskılarına bakacağım. Daha önce satmıştım ben ama şu an hangi baskılarını sattım, hangileri vardı ben bilmiyorum elimde. Ee, baskıları hangisi güzelse, tahkikleri hangisi güzelse bazılarından ikişer tane farklı farklı aldım. Onlardan birer tane de alacağız. Evet. Ha Hatıb el-Bağdadi. Çok büyük bir alimdir, biliyor musun el-Bağdadi? Ama bizim tarafımızdan çok değeri bilinmez. Çok bilinmez yani evet. Ebu Nu'im el-Sıfahani. Ebu Nu'im de... Bir görüşe göre çok koyu bir eşaridir. Çok koyu. Bundan dolayı hammelilerden i̇bn Mende ile bayağı iyi kavga etmişlerdir. Ee, Zehebi de her ikisini de kınamıştır. Yani olmaz böyle ayıp ya kocaman adamsınız filan demiştir. İbn-i Teymiye ise İsfahani'nin bu Naim'in selefi olduğunu söylüyor. Ve ispat da ediyor. O onu yanlış anladı diyor. O da onu yanlış anladı. İkisi aynı şeyleri söylüyor. birbirlerine haberi yoktur. Tabi <gülüyor> böyle gidiyorlar işte. Tabi bunlar yani güzel şeyler. Peki ulema arasındaki böyle ihtilaflarda da bizim tutumumuz ne olacak? Bizi evet. hiç ilgilendirmez ne olursa olsun. tam biz hepsini severiz. Hakka isabet ettikleri sürece evet. biz hepsini severiz diyeceğiz. Thumma jaa ba'dahu al qadi Bak bu da çok büyük bir alimdir değil mi? Yani tabii tabii. El mütevafhasine 544 üstüne geçti bak kaslına geçti şey şimdi 100 tane tasannefe kitaben semahu el ilma amel el ilma u. şeklinde de okuyabiliriz tamam. veya el ilma ah şeklinde de ne yapabilirsin mef'ul hisi hmm. yapabilirsin ama parantez koymuş parantez koyduğu için el ilmau daha doğru evet kitaben semahu huwa el ilmau şeklinde olsun fi zabt fi zabt raviyeti ve taqid tamam mı Evet. Bunun da kitabının ismi buymuş. Devam ediyoruz. Ve san eydan Abu Hafs Omar ibn Abdul Mecid el Meyad. E M L el Mutarrafa sene 580 cüz en sema. Bak bu da cüz oluşturmuş. Bunun cüzü de ma la yesul muhaddise cehluhu muhaddisin. Cehli ona yakışmıyor. Tam muhaddisin kendisinden cahil kalmayacak konular. Yani daha kaba bir daha güzel bir ifadeyle bir muhaddisin bilmesi kaçınılmaz olan meseleler şeklinde tercüme edebilirsin. Çok da şeye takılmaya gerek yok. Evet. Sımma'a'l evet. Hafizü'l Fakih Taqiuddin Abu Amr. Abu Amr daha sonra şöyle söyleyelim. yani bir temel atılmış. Bu temelin üzerine kurulan bina işte İbn Salah'dır i̇bn Salah'tan sonra İbn-i Salah temel alıp yeni binalar kurulmuştur. Tamam mı? Kitapların hemen hemen tamamı nedir? i̇bn Salah Salah'ın kitabı Abu ee, Amr, Rıthman ibn Salah, Abdurrahman-i Zuh, Şehra Zuri'yü, nezir Nerede yaşamış? Dimaşk'e Dimaşk El-Müteffü 643. Öyle mi? Evet. সে setaolla tedris el hadisi fi medreseti el ve meşhur bir medrese yani burada müt e, mütevelli olmak yani yönetici olmak okutman olmak büyük alimlerin mesleğindendir zannedersem çünkü ne zaman bu medresede görev almış burada görev almış medre e, bir alim varsa mutlaka zikredilir demek ki önemlidir bu ve sannefe kitabahu el meşhur mukaddime ibni salah Öyle değil mi? Fa jamaa fi kitabi şetate tasanifi men men Kendisinden öncekilerin çeşitli çeşitli konularını birleştirdi. Bu Bir. iki ve adafa ileha fawaide ve Bazı faydalar bazı ferdi böyle onlarda olmayan konular koydu. Fe leha za akefe Ha bundan da ulemalar onun yolunu tuttu. Öyle değil mi? Evet. Akefe sen yi yani ten sar oldu onun yolunu tuttu ondan önüze gitti vasaru ala min hajihi onun min hac üzerine gittiler fahumma bayna nazimin lahu onun min hac üzerine, üzerine gittiler ya mesela onlardan bir kısmı olan nazmetti öyle değil mi nazmettiler yani e, şiir haline getirdiler ve muhtas ve muhtasarin ve muhtasirin bir kısma yaptı ihsar etti ve amilin nüketen alay mesela ne yaptı İbn Hacer değil mi Buradaki nüketleri çıkardın. Bazı önemli noktalar, bazı inişi. Fakat veda'a kullul minez zeynil Iraki vel bedri zerkeşi vel hafzı Ibn Hacer nüketen ala mukaddimeti Ibn Salah. Bu üç alimde zerkeşi de, ibni Hacer de Iraki de, zeynuddin el Zeynleri yani zeynuddin el -Iraqi. Bu üçü de ne yapmıştır? İbn-i Salah'ın mukaddimesi üzerine nüket yazmışlardır. Evet, bu da bitti. Şimdi yine... Büyüklerden bir büyük geliyor. Ve lahkasa l-imamul hafızu şeyhul islam Muhyiddin nevavi el-mutevaffa sene 676. Kitabe muqaddimet ibn-i Salah fi kitabin semmahu el-irşad ila ilmi l-isnat. Sonra bunda ne yaptı? Thumme lahkasa kitabel irşad fi kitabin ahar semmahu el-takrib. İşte takrib diye meşhur olan kitap budur. İmam Nevevi arkasından İmam Nevevi geldi 676'da aralarında 20 yıl filan var. İbn-i Salah'la kitabın yazılmasıyla şey vefatları arasında. İbn-i Salah'ın mukaddimesine el-irşad ila ilmi-l-isnat yazdı. Daha sonra da bunu özetledi. takrib takribun nevevi dediğimiz kitap budur. El-Takribu ve-Tesir, lima'rifeti sünnelil beşirin nezir sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde yazdı. Buna da huvellezi şerahahul hafızu suyuti fi kitabi et tedrib Tedribur ravi dediğimiz tedrib değil mi? E nedir? Takribin şerhidir. Evet. Bunların hepsini ne yapılması lazım? okunması lazım. Şimdi neyi görüyoruz biz? Biz bak yeni kitapları görmüyoruz. Biz i̇bn Salah'ın kitabı üzerine yapılan çarşımları görüyoruz. Oldu mu? Evet. Kim ne yaptı? İmam e, ne önce Zarkeci, Hafız İbn Hacer ve Raqi neler yaptılar? Nüketlerini çıkarttılar. nüktelerini. Yine e, İmam Nevevi bunu telhis etti, özetledi. Arkasından Iraqi ve nazam el-Hafez ve nazam el-Hafız Zeynuddin Ebül Fadl Abdurrahim el-Raqi, 806'da Elfiyete bunu lazm haline getirdi. Lakhassu fiha muqaddimatan Ibn Salahi wa zaddu alayha ba'd yalana. Çıkardı biraz da bulundu. Ve kat eşara ila zaliki bil kavli hemen başında zaten geçer. Lakhassu fi Ibn Salahi ejma'a onun tamamını ne yaptım ben tekhis ettim özetledim ve zittuha ilmen tarahu mawdi'a. Sen yerinde göreceğin üzere bazı yerlerde ben de ben ne yaptım? Ziyadede ekleme de bulundum. Wa amila alayha şehan semahu Fethu'l-Muğis ve Fethu'l-Muğis bi de Fethü'l-Muqis yaptı. Öyle değil mi? 700 Efendim? Nazım'ı şerh etti. de yapmış bunu. O ölüm tarisi yüz Değil, tamam mı? Evet. Ve kat min şerhin lehu kebirin mutatavwilin kâne kat şer'a fihye thümme adela anhu. Haa, bak bak. Yedinle. Önce ne yaptı? Ve kat min şerhin lehu min şerhin lehu kebirin mutatavwilin önce... Buna uzun bir şerh yazmaya başladı. Kâne qatşırâ efîhi onu işe başladı. sonra ondan döndü. Fethül Muğrizi yazdı. Yani önce bin bin beyitlik şey yapıyor ya. Nazmi yazıyor. Nazmi yazıyor. Sonra buna bir şerh yazıyor. Ama bu çok uzun olacak. Sonra ondan dönüyor. Fethül Muğrizi yazıyor. Evet. Fetül Muğrizi sahabinin de vardır. Beş cilt. Evet. Sonra جاء Hafız Şehabuddin Ahmed ibn Ali ibn Hajar asqalani işte benim de hadiste işte sevdiğim bir hoca diyelim. <gülüyor> Şimdi kaçış şey söyleyeceğim olmayacak. E, Hafız ibn üzerine yoktur yani. Sen bakma işte bundan eşaridir şöyledir böyledir dediğine göre yani şöyle söyleyeyim tamam mı? Önemli olan çok bilmekten ziyade onu iyi aktarabilmek, çok güzel bir şekilde sunabilmektir mesela herkes Nahev biliyor ama işte i̇bn Hişam gibi bunu aktaran, bunu derleyen, bunu toparlayan bunu düzenleyen olmamıştır evet i̇bn Hişam'dan önce birçok alim işte Ferradır ne bileyim Sibbevehtir bunlar i̇bn Hişam'dan belki çok daha iyi Arapça biliyorlar ama bugün itibariyle baktığımız zaman veya bundan öncesi itibariyle baktığımız zaman i̇bn Hişam'ın üzerine artık çıkılamıyor. O zirve yani üzerine çıkılamaya ne denir? Zirve tamam mı? İşte Hafız İbn Hacer'de burada böyledir. Üzerine çıkamıyorsun. Ne yaparsan ne yap üzerine çıkamıyorsun yani. Olay budur. Evet, fevada kitabahul musammah Nuhbetul Fikir fi Musalahih Ehli'l Eser. <gülüyor> Kitabının ismi budur. Bizim okuyacağımız kitap değil mi? Tabi biz Nuhbe değil ne okuyacağız? Şey. Tamam. şey okuyacağız evet. Önce Nuhbetul Fikri yazdı. Arkasına simme şerhha fi kitabihul musammah sonra da bunu şerh etti. Nushetun Nazar fi Tavdih Nuhbetil Fikir. Nuhbetül Fikir'in tavdihi olarak Nusretül Nazar yazdı. Ve veşerhun vecizun camiun. çok güzel veciz bir cami bir şerhtir. Ve kat kesurat aleyhi şuruhu vel havaşi min kibarul ulemai vel fudala. Alimlerin faziletli alimlerden ve büyük alimlerden birçoğunu yaptı Buna şeyler yazdı, şerhler yazdı. Çoktur. Çoktur. Ben beş tane şerhini aldım. Ay ayrı, ayrı beş tane şerhini aldım. Evet. Kaç tane ha Bak geliyor zaten Al-Sakhawi'nin ki. Evet. Sonra Hâfız Muhammed bin Abdillerrahman, Şemsuddin Al-Sakhawi. al mutawaffa Oku 900 ve 6. 6 değil mi? Yok. 2 mi o? 2'nin asneyi. 900? 2. 2'nin asneyi. 2'nin asneyi. 2'nin asneyi. Evet. Fâşşrâhâ Elfiyyat Al-Iraqiyyâ. Wasamâhâ elfiyesini şerh etti. O zaman Iraki'nin elfiyesinin iki tane şerhi var. İkisinde ismi nedir? Çok şerhi var da. Kendi kendi tabii tabii kendi oğlunda şerhi var. Çok şerhi var ama iki şerhin ismi nedir? Aynı ikisi de Birisi Hafız Iraki'nin kendi şerhidir. Birisi de İmam sahavinin şerhidir. İmam Sakhavi kimin talebesidir? i̇bn Hacer'in talebesidir. Evet. Ve huve eftalüş ruhi elfiyetil Iraki'nin en faziletli, en eftal şerhi budur diyor. Evet. Şimdi yine hafızlardan bir hafız daha geliyor. Thumma sennafa al-hafiz Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, el 911 kitabahu at Nedir bu tedrib? Ve şerh'a fihi i̇mam O İmam-ı takribini ne yaptı? Şerh etti. Ve o min ecelu En göze çarpan faidesi en umum olan nedir? Kitaptır. Evet mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesiler. Sıra nasıl olmalı sence buraya göre okunması gereken? Önce Nushe değil mi? Arkasından? Evet. i̇bn Kesir'in i̇bn Kesir'in Şehran El arkasından Nevevi, arkasından Suyuti, arkasından ise Elfe Şehler şeklinde gidilmesi gerekiyor. Evet bu da bitti çok kıymetli çok faydalı bir şey yazdı İmam Suyuti hadis hususuna dair binlik elfiye demek? binlik demektir çok meşhurdur birçok çok ilimde vardır elfiyeler vardır bunu yazdı her ilim dalında bir elfiye ezberleyeni sırtı yere gelmez öyle değil mesela i̇bn Mali'nin de elfiyesi vardır ama o ne hangi alandadır nehev alandadır Tamam mı? Ondan sonra ee, mutlaka bir elfiye ezberlenmesi gerekir. El, elfiye'nin, nahirdeki elfiye'nin de ezberlenmesi mutlaka gerekir. Zaten derler yani izziyle elfiye ezberleyenin sarf nahirde sırtı yere gelmez derler. Bu suyutra olan nazm-i ay ve aynı fende. Aynı? Aynı fende. değil mi? Tabi tabi usul-i haddisi işte. Suyut'unki daha ezberlenmesi daha şeydir, uygundur. Ama eğer talebeye Raqi'nin Elfiyesinin şerhi okutulacaksa 12. ders bölümü daha uygundur. Evet. Thumma ca'al 'allame Umara bin Muhammed ibni Fattuh veyeftur el-Beyquni biz okuyacağımız kitap ed-Dimashqi eş-Şafiiyü el-metavaffa sene bin 60 ve nevvamataifeten meşhuraten min ulum el 34 beyte. Ee, i̇şte şimdi bizim okuyacağımız İmam Beykuni neymiş ismi? Ömer bin Muhammed bin Futuh veya Fethuh veya Fethuh şeklinde üç şekilde de söyleniyor. Ee, ben Fethuh diyebiliyorum ama burada Futuh diye yazmış değil mi? Ben yanlış biliyor olabilirim. 1080'de hicri, 1080'de fazla da uzun bir zaman değil öyle değil mi? Ne yapmış? ve Hadis ilminin en meşhur konulardan bir kısmını ne yapmış? nazmetmiş. Kaç beyitte? 34 beyitte nazmetmiş. Ezberledin mi burayı? Hepsi ezberde değil mi? Tamam. Ee, başlayacağımız zaman alırız inşallah tusamma el manzumatul beyquniya. Buna el manzumatul beyquniya demiş. Ve kat kesrat haula ha'şruhu vel havaşi. Çok şerh ve haşiyeler vardır. Mu'min en aham şerhi haşrhu'l alamette'l hafiz Muhammed ibn Abdül Baqi. İbn-i Yusufa Zerqani El-Müteveffâsine 1122 Not aldık bunları En güzel şerhı budur Ve kat veda'al allâmetu atiyye Atiyyetül echuriyyü Müteveffâ bin yüz doksan Haşeden alâ hazeşşer Ha şey Zürqani Beykuniye'ye şerh yapmış Öyle değil mi? Eçhuri'de ona haşe yazmış Evet Haza ne diyor? Haza ne demek orada? Hoş <gülüyor> hazır tamam bunu böyle bil tamam işte tamam <gülüyor> bunu böyle tut aklında tut bunları bunlara sarılsın sıkılaya birçok taktır yapabilirsin evet vaka yani kendisinden sonraki ve kendisinden önceki cümleyle bir alakası yok bunun. tamam işte bunları anlattım bunları öğren Fazıl Habib el Jezairiyu el kitabı semahe. Tevjih Nazir Nazar. İla usul usul ether. O hava kitabın nefisun nadirun. Bu da çok güzel bir kitapmış. Ben bilmiyorum yani. İçerisine bakmadım hiç. Kema <gülüyor> sınıfı ne alime el fazil üstad Cemaluddin ne bilir Şam'ın muhaddis olarak bilinen imam Kasimi değil mi şeyin tefsir ismi Şam'ın muhaddis olarak biliniyor 1332 bu da bu doğumuymuş Kitab el semahu kavaidu't tahdis min ve tabi bunları okuyan böyle çok öyle okunacak okumaya deyil yani devamında faydalanacak kitaplar firdi zahmullahü Teala cemiyen hayrına bu elf kendisine ne yapma da zikretmedi evet. Fazlhi cümle meşhurunun mu sınıfla alim mescilahı hadis işte şu an benim sana anlatıkların mescilahı hadis konusunda oldukça meşhur olan kitapların bir kısmıdır. Vakit bıraktı kebiran min minhaban ondan bir kısmı terk ettim. Leme atnavl zikr etti. Kashiyatil italata ve samet. Ve sameti. Oldu mu? Same. Bakana. usandırma vermesin. Konunun uzamasından korktuğum için ben bu terk ettiğim yerlere en uzatmaya çalışmadım ve kad yekunu fima zekertu ba'dul kifaye. Tamam. benim bu zikrettiklerimden bazısı yeterli gelir şimdilik. Elhamdülillah Rabbil.